برضا أم عطية رضي الله عنها نذاكي كنا لا نعد الصفرة والكترة بعد الحيدي إيش شيئا يعني حيضا وجاء في المحلة المحلة ابن حزم رحمه الله يازم شولده بير bir kitaptır. Ve İbn Hazm tahmin ediyorum hepiniz tanıyorsunuz, bahsetmeye gerek yok. Diyor ki İbn Hazm rahimahullah burada nakli diyor. Diyor ki ve قال أبو حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد الرحمن بن مهدي السفره والكدره في أيام الحيض حيض. İbn Hazm rahimahullah biliyorsunuz zahiridir genelden aslara yaklaşırken zahiri manaya göre yaklaşır. Birçok şeyde Ebn-i Hazm-i Rahimahullah zahiren yaklaştığı için çok potlar, potlar kırıyor ama değerinden de bir şey indiremeyiz çünkü e, tarih boyunca alimler bu kişinin gerçekten alleme olduğunu söylemişler ancak masum olmadığı için bazı potlar kırabilir o zaman bu tür şeyde yani mesela kendisinin hata ettiği yerlerde biz ona uymayacağız isabet ettiği yerlerde ona uyacağız yani tasdik edeceğiz. Dolayısıyla bir hoca veyahutta da bir şeyh veyahut da bir ustaat veyahut da bir müştehit yüzde yüz masum olmadığından dolayı doğru konuşabileceği gibi bazen hatalı da konuşabilir. Hatalı konuştuğu zaman kalktığın baştan sona kadar biz bu adamı sülüp sürpüremeyiz. Bu doğru değil. Bu aşırı insanların anlayışıdır veya da ahlakıdır. Nefsat ve Vesselam'dan sonraki Müslümanların masum olmadıklarından dolayı hata edip isabet edikleri için o zaman sahih kavle göre Müslümana yaraşan şey nedir? Müslüman yaraşana şey herkesten faydalanacak ama isabet ettiği zaman ama hatalarında ona uymayacak. Tıpkı burada alimlerin İbn-i Hazm'i bazı yerlerde tasdik edip bazı yerlerde hata ettirdikleri gibi. Ve dikkat ediyorsanız burada <gülüyor> i̇bn Hazm Rahim burada yani e, cumhur ile birleşiyor Diyor ki Onlar naklederken yani, Abu Hanife, Abu Sufyan Tauri Ve bu sayda alimler diyor ki Hayız içerisindeki günler El Kudra ve Sufra nedir? Hayızdır Bunu Bu kaideyi kavramaya çalışın Hayız günleri içerisinde Hayızdır, hayız günleri dışında Nedir? Hayız değildir Bu kaideyi hiç unutmayın Ve çocuklarınıza da unutturmayın veyahut hanlarda yani şeklinde 15'inde mi yoksa 7'de mi? 7, 7 gün. En Kadının idde mesela müddeti kaçtır? 7 gündür yani 7'dir, yani. 15, günü, 15 yani. gün 15 yani. gün. Bir ka, öyle mesela bazen bir kadın olabilir ki gerçekten <gülüyor> ilk, hayzı ilk gördüğü gün mesela diyelim ki 10 senede mi gördü? 10. senede mi gördü? 15. senede mi gördü? İlk gördüğü zaman kaç gün gördü? Diyelim ki 15 gün gördü. Ondan sonraki ay tekrar 15. Ondan sonraki ay tekrar demek ki bunun evet. nedir? bunun hayzı 15 gündür ama genelde kadın cinsi genelde 6 ile 7 gün arasıdır ve tahmin ediyorum yani şu anda birçok nadir kadın hayız kanı 15 gün olabilir. Peki hocam kadın doğum yaptıktan sonra ve ya kırkından çıktıktan sonra ha, ha, ona geleceğiz inşallah nifasta değineceğiz. O onun mesela nifasta değineceğiz inşallah. Bu konu çok geniştir ve bunların üzerinde inşallah güzel bir şekilde durmaya çalışacağız.